Merhabalar Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim bu haftaki konuğumuz Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden. Geçtiğimiz zamanlarda incelenen Kültür'den hatırlayacağınız Sezai Ozan Zeybek. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk. Ee, Ozan'ın yakın zamanlarda Saha Dergisi'nin dördüncü sayısında değil mi? Evet, Eylül, Eylül 2016. Eylül 2016 sayısında zaten internet üzerinden de PDF halinde. Ulaşabileceğiniz, üniversitelerden öğrenebileceğimiz ne kaldı? Başlıkta bir yazısı var. Başlıkta sorduğu bu soruyu tartışan ve bir takım önerilerde bulunan bir yazı. Biz de bu yazı çerçevesinde ve ondan yola çıkarak oturalım bir konuşalım dedik. O soruyu sana sorarak başlayalım. Üniversitelerden öğreneceğimiz ne kaldı? Ya da niye böyle bir soru soruyoruz? Evet, ne, ne demek ne kaldı yani? Ne koca koca kaldı çünkü bir dolu üniversite var evet. artık yani insanlar. Neden? Çünkü üniversiteleri göndürüyor. Çok karanlıkta olduğumu hissediyorum. Şimdi yani çok kişisel bir şey söylüyorum. Bu tabii ki Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla alakalı. Karanlıkta yaptığım iş gerçekten manalı bir iş mi? Yani yazının yazılma aşamasında hakikaten ben ne yapıyorum? Manalı bir iş mi? Hala bir anlamı var mı? Maynanın çünkü giderek eridiği çevremizde yani anlamlı bulduğumuz ne hangi mecra varsa giderek eridiği işte parayla doktora yazdırmak olur bu akademisyenlerin birbirinin jurnallemesi olur. Yani çeşitli yerlerden akademinin e, hakikate dair herhangi bir e, iddiasının kalmaması onun yerine işte ben oncuyum ben buncuyum kavgalarının olduğu bir mecraya dönmesi pek çok anlamda karanlık. Tam da bu karanlığın ortasında ben bu işi hala niye yapıyorum çünkü bir sebebi olsa gerek bu sadece maaşımı alır meselesi değilse bir sebebi olsa gerek. Kafa vermek istedim. Oradan çıktı yazı. Vardım da e, büyük sonuçlar değil işin açıkçası. Yani akademi kurtarmak için böyle olmalı falan gibi böyle tık diye bir şey söylemiyorum. Sadece biz hangi mevzileri hala koruyoruz? Bilginin üretilmesi, temsil edilmesi, aktarılması. Üniversitelerin hala belli işlevleri var. Ve bu alanlarda düşünmek istedim. Üniversitelerin işlevleri deyince de kafamda. E, Birden fazla işlev var aslında. Biz üniversite böyle tek bir birim olarak alıyoruz. Fakat farklı departmanların ve farklı ıı, disiplinlerin farklı işlevleri var. Bu işlevlerden bir tanesi galiba üniversite atfedilen misyonlardan bir tanesi araştırma yapmak. Bu çok önemli. Bundan asla asla vazgeçmemeliyiz. Araştırma yapmak derken de yeni bilgiye ulaşmak, yeni teknolojiler üretmek vesaire. Bir ikincisi pek de hoşnut olmayacağımız ama aslında hala gerekli olan meslek eğitimi. Yani bu araştırma yapmaktan daha farklı, bu başka türlü bir formasyon gerektiriyor, başka türlü e, ilişkilenmek gerekiyor. Öğrencilere bu yeni bilgileri aktarmak, onların düşünce sistemlerini değiştirmek, merak duygusu uyandırmak ve bir sürü iş. Ve bir üçüncüsü ise bu her bölümün yapamadığı ama bazı bölümlere atfedilen bir misyon. İllaki yeni araştırma bulgu değil, meslek eğitimi de değil, bir altın bilezik de kazandırmak değil. Ama dediğim işte o ikincisiyle iç içe geçiyor. Yeni bir şekilde düşünmeyi sevk etmek, gelecekteki bilinmezliğe hazırlamak. Yani dünya pek çok anlamda, mesela iklim değişikliğiyle, var olan savaşlarla, demokrasinin değişimiyle, erimesiyle pek çok anlamda yeni bir mecraya doğru gidiyoruz. Buna hazırlanabilecek, tam olarak hazırlamak mümkün değil ama bu konuda en azından kafası açık. <gülüyor> Fikri hür, vicdan hür diyeceğim de böyle slogan vardı konuşmak istemiyorum. Ama bir yanıyla da önemli bir tarafı var. Hür düşünebilen, Araştırma yapabilen, merak duygusuyla en azından hareket edebilen, her şeyi bilmese de merak neyi bilmediğini bilen ve merak edebilen bir öğrenci profili yetiştirmek. Bu disiplinler arasında değişiyor. İşte araştırma hemen hemen her bölümde oluyor tabii ki. Ama meslek eğitimi, bazı bölümler o kadar meslek eğitimi yönelik değil. Kendi bölümüm için bunu söyleyebilirim. Tabii ki meslek kazandırıyor, sosyoloji. Ama özellikle meslek çıkınca hani sosyolog oldum, nerede benim ofisim diyemeyeceğiniz türlü bir meslek. Antropoloji, edebiyat belki kısmen böyle bunlar... Geçmişe gitmek, irdelemek, oradaki meseleleri kurcalayıp yeni bir gözlükle yeni bir ışığın altında yeniden tarif etmek ve gelecekte bunun başka türlü nasıl olabileceğine dair kafa yormaya yönelik tasarlanmış bölümler. Bu başka bir bölüm. Burada bizim bambaşka düşünceler geliştirmemiz gerekiyor. Yani toparlamak gerekirse e, üniversitenin tek bir işlevi yok, farklı işlevleri var ve her bir işlev hakkında hangi mevzileri nasıl tutuyoruz ve bunları nasıl geliştirebiliriz şiarıyla yazdım yazayım. Peki her bir bölüm içerik olarak farklı bir şey sunuyor, vaat ediyor. Meslek olabilir ya da işte araştırma odaklı olabilir. Sosyal bilimler bir tarafta, daha uygulamalı alanlar bir tarafta vesaire. Ama hepsinin en azından ortak olarak vermesini beklediğimiz bir şey var mı? Bir Mesela evrensel değerler olabilir, bu demokrasiye dair olabilir, iklime dair olabilir. En azından asgari bir, e, üniversiteden mezun olan için askeri bir düzeyde de olsa... Şu konularda, mevzularda bir bilgi, sağduyu, hissiyat ya da bir bakış sahibidir diyebilir miyiz? Bu, bu, bunu gözetiyor mu üniversiteler? Gözetmeliler, gözetmiyorlar. Çünkü artık disiplinler tamamen ayrılmış olduğu için herhangi bir doktorun başka herhangi bir disipline bakıp da ya bunlar da neciymiş demesinin gerek yok. Meslek eğitimiyle üniversite başlanabilir ve bitebilir, sadece bir meslek eğitimi olarak. Oysa ki üniversitelerin işte bu tasarımına dair bir mesele, özellikle ilk sınıflarda bazı okullar bunu yapıyor. Mesela Türkiye'de Sabancı bunu yapıyor. Biraz daha farklı alanlara uzanan, farklı türde bilgilerin bir insana öğrenci erişebileceği alanlar açıyor. Mesela İstanbul dersi açıyordu diye hatırlıyorum. Örneğin, yani İstanbul'da olduğu için üniversite İstanbul'un tarihi. İstanbul'un mimarisi üzerine bir ortak ders açtığını hatırlıyorum mesela. Evet ama dersin de adından daha önemlisi ortak e, prensiplerle ne öğretmek evet. istiyoruz gerçekten. Yani İstanbul açarsın, Batı Edebiyatı açarsın ya da işte uzak toplumların aile hayatı açarsın. Dersin içeriğinden bağımsız ortak bir düşünce kalıbından geçirmek. Bu düşünce kalıbında ufak ufak tarif etmeye başlayabiliriz. Yani mesela e, eleştirel düşünce diyeceğim buna. Yani var olan... Sistemleri eleştirmek ama bu keyif için eleştirmek değil yani başka olasılıkların da olabileceğini görmek, sorunları tespit etmek, bunu yaparken de vakaya ve bilgiye, dokümana dayanmak yani bence bu böyledir cümlesi değil, bir kahve muhabbeti şeklinde değil, dayandıracağımız kaynaklara doğru ulaşmayı öğreterek ve belli prensipler dairesinde eleştirel düşünce bu benim özellikle sosyal bilimlerdeki alanın yaptığı iş. Meslek eğitiminden biraz farklı. Çünkü bununla meslek eğitimi, meslek olmuyor bu. Bununla da sonradan meslek olmuyor. Araştırma da değil kendi başına. Ama diyelim ki yani demokrasiyi gene tartışacağız ama belirli prensipler mesela bu demokratik, ayrımcı olmayan, eşitliğe yönelik, sosyal adalet temelli bir takım temel prensipler etrafında buluşabilir. Zaten aslında sosyal bilimlerin yapmaya çalıştığı bu yani araştırma ve meslek eğitimi dışında bizim birkaç tane derslerimizde uyguladığımız yöntem var ve bu yöntemler aslında bu, bu kanalları açma yönelik. Tarih eğitimine biz işte genelde nasıl anlatılıyor işte ya bu Sultan Selim Mısır'a gitti bunun sonuçlarını liste liste yazımız. Bu bir yöntem. Bir başka yöntemse. Tarihin anlatıla gelen şeklinden daha farklı usuller olabilir miydi? Başka türlü anlata, anlatılabilir miydi tarih? Bunun içinde yaptığımız yöntemlerden bir tanesi kendi derslerimizde bu o temel prensiplere nasıl konuşuyor şimdi toparlayacağım evet. Tarihin seslerinin nasıl ortaya çıktığını tartışmak Mesela Osmanlı tarihi deyince kendi öğrencilerime anlattığım yazıda da geçiyor Yani Kaç tane kadın sayabilirsiniz? Hakikaten 4-5 tane sayılıyorlar. Yani 5'in ötesinde onlar da dizilerden falan geliyor. Hı. Hürrem Sultan gibi dizi vardı. Hürrem Sultan da... Çoğu ses tarihteki erkek sesleri. Eleştirel tarih bu tarihteki geçmişteki çoğunluğu da bir yakalamaya çalışma hali. Başka sesler duyarsak peki nasıl bir mesela Osmanlı anlatabiliriz? Osmanlı sadece erkeklerin fetihten fetihe koştuğu ve taş üstünde, taş üstünde baş üstünde baş koymadıkları bir alan mıydı? Yoksa orada bir sürü farklı failin farklı uğraşlar verdiği, halıcılık yaptığı, arıcılık yaptığı... Hayatı idare ettirdi, ilişkiler kurdu ve bir farklılığıyla beraber kalabalık bir sesler topluluğuydu. Biz bu sesleri anlamaya başladığımız zaman bir anda asker millet, fetih, en güzel bir şey fetihtir, dünyayı dize getirdik falan gibi bir sürü kafamızdaki cümlede eriyor. hasta kapı açmış oluyor. Ayrımcı olmayan, daha evrensel bir bilgiye ulaşabilmek için zaten galiba bu hatların kırılması gerekiyor. Yani çünkü sadece fethettik hikayesi anlattığımız müddetçe bizim şu an tarih kitaplarında olduğu gibi... Bir yere varamayacağız çünkü sen fethediyorsun karşında düşmanlar İran zaten sinsi Ruslar zaten hain o bu şeklinde bir hikaye. Biz üniversitelerde böyle anlatıla gelen kalıpların dışına çıkıp biraz daha bu kelimeyi kullanmak doğru mu emin değilim ama evrensel bir vatandaşa eğitimine yönelik e, uygulamalar yapıyoruz. Bu bir ayak. Bir başka ayak gene Türkiye ile ilgili bir sıkıntı galiba bu. Oldukça ne yazık ki, yani bunu böyle de belki emin değilim, ayıp, meraksız bir öğrenci kitlesi çıkıyor liselerden. Bu meraksızlık öğrencinin suçu değil sadece. Oldukça kapalı alanlarda, test sistemiyle, dünyanın geri kalanıyla pek bir ilişki kurmak zorunda olmadan. Bunu ben yurt dışına çıktığımda hakikaten çok yoğun hissettim. İşte üniversitede, İngiltere'de okurken. Türkiye dışında anlatacak hiçbir başka hikayemin olmadığını fark ettim. Bu bir yandan bana batmaya başladı. Yani Arjantin'de onlar oluyor, Kolombiya'da bunlar oluyor, Güney Afrika hani her şeyi bilemez insan. Eyvallah. Evet. Ama benim dünyam o kadar dardı ki başka coğrafyalara çıkmak. Yani biraz daha genel kültür diyeceğim buna. Biraz daha uzaktan bakabilen, uzman olmak zorunda değil. Bakın bu meslek eğitimi değil. Biraz daha meslek... haberdar olmak, henüz ya... oraya uzatmak. Ufkunun biraz etmek. daha geniş olması ki dünyadaki Türkiye'deki meseleleri anlayacaksak bile başka yerlerdeki meseleleri anlayabilmemiz gerekiyor. Yani Şili'deki diktatörlüklerden İndonezya'ya ulaştığımız zaman Türkiye'deki darbelerin mantığı bir başka çerçeveye daha oturabiliyor. Nasıl oldu da oldu. Finans sisteminde böyle, nüfus politikalarında böyle pek çok yere gönderme yapmak. Yani gene mesele Türkiye'ye dönmüş gibi oldu ama... Kendi içinde başka bir memleketi, oradaki ilişkileri, oradaki coğrafyayı tanımak bile kendi içinde çok kıymetli. Türkiye'nin dışına çıktığımız zaman bizim test sistemimiz dışında öğrencilerden bahsediyorum. Yani Hı. kendim bundan geçtiğim için söylüyorum. Çok az hikayesi oluyor. Çok çalıştık. Bilmem nerede okudum. Bilmem ne üniversitesinde. Bu bitti. Çünkü e, testte e, hazırlanma sürecinde e, zamanı en iyi değerlendirmeleri gereken alan testte daha fazla net yapmak. Haliyle diğer tüm olabilsin dünyanın diğer tüm mevzuları onların zamanlarından ve olası netlerinden ve başarılarından çalan bir şey gibi görülüyor. Aslında çok verimlilik temelli, pragmatist, işte kısa vadede ne kadar çok net yapılır üzerine bir eğitim aşırı asosyal. geçiriliyor. Aynen öyle, aşırı asosyal. Yani hem çocuk asosyalleşiyor hem de dünyayla geri kalıp bağlantıları kesiliyor. Yani bir dünyayla tanıştırmak, dünya dediğimde böyle kocaman bir yer değil. Tabii ki her zaman seçeceği, yani bütün dünyayı anlatamıyorsun, Ama uzak ufuklara götürmek, ne kadar paralellikler olduğunu göstermek pek çok konuda. Türkiye'nin böyle tek başına bir ülke olmadığını aslında yani yapılan barajlardan askeri darbelere kadar pek çok anlamda Türkiye'nin eş zamanlı başka ülkelerle aslında hareket ettiğini görebilmek. Bunlar bile çok kıymetli. Bu ufkun açılabildiği bir yer ve tekrar aynı prensibe dönüyorum. Evrensel vatandaş diyeceğim. Ya bu tabirde çok barışık olmamama rağmen böyle olacak. Yani Başka ülkelerle de alakası olan insanlar ancak başka ülkelere çengel atabilecek. Onlarla ilgili bir şey öğrenmeye daha açık olacak. Biz bunu yapmalıyız. Dünyanın geri kalanına açık insanlar çıkarmak. Bir başka unsur ve bu çok kıymetli ve bunun sistematik yolları var uyguladığımız derslerde. Ee, gene eleştirel düşüncenin parçası. Karşıdakini eleştirmek değil, ya onlar da çok yalancıymış falan gibi cümleler değil sadece. Kendi bulunduğun mevziyi A'dan Z'ye bütün haplarıyla eleştirebiliyor musun? Kendi yaptığın seçimleri, neden buradasın, kimleri seviyorsun, arkadaş çevreni nasıl oluşturuyorsun, ne tür bir evde yaşıyorsun, sınırsal boyutuna ne bunun, cinsiyetçiliğini görebiliyor musun? Arada ayrımcılıkları bütün hayatına sinmiş ama bu sadece kişinin kendini eleştirmesi, böyle temize çıkmak için böyle bir kilisede günah çıkarma, günah değil. çıkarma hikayesi değil. Meseleleri anlayabilmek arkasında, ben yaşadığım evde nasıl oldu da yaşadım, bu sadece benim suçum değil nesiller boyu bana getirilen bir takım ayrım mekanizmalarını ben sahipleniyorum içine düşüyorum. Öncelikle bunu karşıdakine ulaştırmak. Peki bunun üniversitesi de, sınıfta e, yöntemi nedir bu eleştirel düşünceyi? Hadi bakalım bana bir ödev getir ya da ben şimdi sana e, farazi tüm ilkeleri saydım bu derste tahta önünde işte böyle olması lazım. insan haklarına işte saygı duymaz ya da işte tarih öyle değildir böyle değildir böyledir diye bir hoca Çıkıp bir şey anlattığında e, Bu işe yarayacak mı? Yarar mı? Muhtemelen yaramayacak. O yüzden oraya dair e, Bir sürü teknik geliştirmek lazım. Yani hoca anlatırsa arkadaşlar Ayrımcılık yapmayın. Bunlar kötü şeylerdir. Birbirimizi sevelim. Kardeş ol. Hiçbir anlamı yok. Üstlerinden su gibi Akıp gidecek. Açığa çıkması gene burada başka türlü Bakın hiç üniversitenin sanki ana asli görevi Değilmiş gibi bunlar bütün bu meseleler. Bir takım e, ...hissiyatların açığa çıkması gerekiyor. Yani ayrımcılık sadece bilgiyle ilişkili bir durum değil. Kadınlarımıza iyi davranalım. Bayanlarımızı sevelim. Bu salakça. Bu, bu cümleyle olacak bir şey değil. Tatlı ses de söylüyor hocam. Tabii. Orada birikmiş bir takım hissiyatlar var. Ve anların çalışılması gerekiyor. Evdeki iş bölümünün, mülk rejiminin... Yani bilgi inşası önemli ama onun dışında hissiyatların açığa çıkması gerekiyor. İşte kadınlar küfür etmez. Geçen gün mesela bir hoca geldi. Kadınlar küfür etmez. Kadınlar çiçek gibidir falan. Onun üstüne... Konuşuyorsa bu yanlıştır cümlesi değil Yanlıştır dersen bir yere varmayacak Belli meseleler konuşulduktan sonra Ne hissettiklerine dair alanlar açmak öğrencilere Ve bu işte oldukça zor Kolay değil Ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda da Genellikle açığa çıkmayacak Onun yerine başka mesela işte Türkiye'de böyle meseleler anlatılsa Atıyorum ki işte 90'larda Güneydoğu'da yaşananlar Anlatılsa Toplumun geri kalanı Neler hissederlerdi Neler düşünürlerdi Ne gibi tepkiler olurdu sizce Şimdi bu soru Diğerinden daha iyi siz ne hissediyorsunuz sorusundan daha iyi çünkü bir başkasının üzerinden kendini ifade etmesi daha kolay olacak ama açığa çıkması lazım hocam bence o zaman ülkemizi böldükleri düşünürlerdi dedim mesela oradaki bir rahatsızlığını iletti o açığa çıkması gerekiyor ki Yüzleşebilirim, onun üstüne konuşabilelim. Rahatsızlık hissederlerdi diğer insanlar. Böyle, böyle bir mesele olsaydı o zaman Türklüğün o kadar gurur duyulabilecek bir şey olmadığını, hatta kötü şeyler yaptığını düşünürlerdi. Bir yandan başkasından bahsediyor ama bir yandan da kendinden bahsediyor. Önemli değil her halükarda orada çıkan o hisle uğraşmak. Şimdi bu hocalığın bambaşka bir boyutu. Yani üniversite hocasının görevi midir öğrencinin hisleriyle uğraşmak? Özellikle dediğim gibi araştırmada değil belki, meslek eğitimde de çok değil belki ama bu gibi konularda çok önemli. Çünkü eğer o hissi açığa çıkarıp güvenli bir ortamda, bunu biraz açmam lazım güvenli ortamdan. Açığa çıkarıp güvenli bir ortamda onu ele alamıyorsak ben istediğim kadar bilgiyi bocalayayım öğrencinin üstüne muhtemelen aynı şekilde çıkacaklar. Terapilerde de uygulanan yöntem güvenli ortamdan da kasıt. Burası korunaklı bir alan. Burada konuştuk. Sınıf, ortamı. sınıf ortamından bahsediyorum. Burası korunaklı bir alan. İlk anda çok sevmeyeceğimiz fikirler çıkabilir ama birbirimize karşı bir üslubumuz var. Lan falan diye çıkışlar mümkün değil. Sıfat takmak yok. Bu önemli kurallardan Hı -hı. bir tanesi. Bence bu çok saçma. Mesela öğrencilerin birinci sınıfta en çok hani verdi. bence bu çok saçma. Gerçek bir, arka plandan da bir cümle çıkmıyor. Saçma, iyi, kötü, yanlış, doğru. Sıfatsız nasıl konuşulabilir? Bu pek çok anlamda ta küçük çocuklarda iki yaşındaki çocuklardan en nasıl diyelim 25 yaşındaki 55 yaşındaki insanlarla konuşurken dahi önem arz eden bir mesele olabildiğince değer yargıları atfetmeden bir meseleye yaklaşmak bunu yapmak için sınıfta belli kurallar koyuyoruz mesela sınıfın en başında konuşma adabına dair kural koymak derken topluca nasıl yapalım bu sınıfa konuşurken neler sizi rahatsız ediyor neler konusunda mesela kendinizi savunmada hissediyorsunuz ya da cep telefonu konusunda ne yapalım beraber bir ortak karar vermek onları hem katılımcı süreçlerin içine atmak yani biz cep telefonuyla ilgili ya da nasıl birbirimize konuşacağımızla ilgili ortak kararlar veriyoruz. Ve artık o kararlarla bağlıyız. Kural konuduysa o kural oradadır bu arada. Hem katılımcı o hem de o duyguların açığa çıkabileceği güvenli bir ortam yaratmak. Şimdi bunlarla uğraşması gerekiyor. Üniversitede benim gibi bölümlerde var olan hocaların. Bu zorlu bir iş. Ve bunu sadece sosyoloji, antropoloji, edebiyat ya da dağınık halde da tarih öğrencileri değil, her bölümdeki öğrencilerin... Bir miktar en azından haşır neşir olması gereken meseleler bunlar. Yani doktorların da böyle bir şey. E, tornadan geçmesi gerekiyor. Torna diyorum ama değil mi? mühendislerin de o anlamda zorlu bir iş var burada. Ve o zorlu işte e, yani değer yargıları olmadan konuşmak bu zorlu iş hakikaten çok büyük bir tekrar eğitim gerekiyor. Eğitim derken de eğitim şart gibi ucuz bir şey değil de tekrarlana tekrarlana güvenli ortamlarda onun bedenen nakşedilmesi gerekiyor. Bunun bir haline gelmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ve bu ne kadar zor? Peki bu, bu... Bunu bir şekilde deneyen modeller, örnekler var mı? Türkiye'de bilmiyorum tam anlamıyla. Belli bir derste, belki belli bir e, dönem aralığında, belki sadece belli bir üniversitede denilmiş olabilir ama genel olarak e, bu yöntemi uygulayan, farklı modeller ortaya çıkarmaya çalışan, bunu üniversite e, müfrede altında, iç, hatta üniversitenin ruhunda bir şekilde e, ...sabitleştiren, kurumsallaştıran örnekler var mı? Varsa hakkını yemek istemiyorum ama benim bildiğim kadarıyla yok. Ama yan mecralarda böyle uygulamalar var. Mesela e, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın projelerinde... E, ...işte Ayşegül Altınay hazırlıyor, Barış Atölyesi'ni hazırladı yanlış bilmiyorsam. İşte Kenan Çayır bizim Bilgi Üniversitesi'nden hazırlıyor. Enteresan uygulamalar yani modüller hazırlıyorlar. Hocalara ders hazırlıyorlar. O hocalar da lise öğretmenleri yanlış bilmiyorsam. Onlar da gidiyorlar bulundukları şehirde, Van, hak Denizli, neyse bu dersleri bir daha anlatıyorlar oradaki uygulama bu hislere de konuşuyor mesela işte Ayşegül Altınay'ın kendisi dinliyorsa selam da söyleyeyim yaptığı yöntem çok hoş müzik açıyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinden farklı dilde tınıda müzikler açıyor ve bir tanışma müzikler üstüne konuşuyorsun müziklerden bahsederken farklılıklardan bahsediyorsun Nereye e, çengel atabildiğini konuşuyorsun. Yani işte Aa, bu bir e, Rumca galiba diyor biri. Oradan Aa, ben Laz müziklerini severim ama aslında asıl sevdiğim İbrahim Tatlı diyor. Başka bir şekilde tanışmak. Bu bile bir incelik. Yani incelik derken anladım. Adın ne? Bana adını ve numaranı söyle. Not ettim. Ben çok farklı. Muhabbetli. Üniversite ortamlarının bir kısmında, üniversite bir muhabbet mekanı değil belki ama muhabbetli derslerin olabileceği alanlar da açılmadı. Diğer iki işlevinin haricinde. Muhabbetli derken de yani şakalar değil derdim buradaki. İnsani temasın olduğu, çünkü duyguların açığa çıkması gerektiği ve bu güven ilişkisi üstüne tesis edilmiş daha bir takım, benim evrensel dediğim ama emin değilim bundan, evrensel prensiplerin uygulanabildiği, icra edilebildiği alanları üretmek için. Yani i̇şin başında o insani temas geliyor. Ve bu çok zor işte. Yani eğitimin en belki en zor kısmı yani bilgisayardan insani temasta bulunun dendiği zaman olmayacak ya. Bu ayrı teknikler gerektiriyor. Bildiğim kadarıyla yok. Kısa cevap. Şu programın son çeyreğinde isterseniz bir de şeye geçelim. Yani Türkiye'de evet böyle bir alternatif deneyim e, maalesef yok. Yani resmi şey anlamında yok. Milliyetin Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir evet. kurum açısından yok. Ama işte e, Matematik Köyü, e, nesim Vakfı deneyimleri Hı. bir deneyim olarak... Kenarda kıymetli bir şey olarak duruyor. Ama dünyada, başka ülkelerde, başka coğrafyalarda bu konuştuğumuzun daha da üzerine çıkan belki deneyimler söz konusu. Evet. E, iyi örnekler midir bilmiyorum. Yani sadece ortaya atacağım. Alternatif en azından. Alternatif. Başka bir kafayla yapılmış, başka türlü bir prensibe dayanan eğitim modelleri var, öğretim modelleri var. Mesela Amerika'da Deep Springs Koleji denilen bir yer. Burası temel olarak bir çiftliği andırıyor üniversiteden daha çok yani böyle pahalı ışıl ışıl mekanlardan değil bir çiftlik öğrenciler derse girdikten sonra dersleri yapıyorlar ders sonra anlatayım çıkışta hayvan bakıyorlar çift çekiyorlar yani çiftlik işçilerin çiftliği iş işletiyorlar idare ediyorlar orayı hem gündelik pratiklere dayanıyor yani çünkü sadece bilişsel bir mesele değil üniversite eğitimi aynı zamanda çevreni tasarlayabiliyor musun? Çevreni tasarlayabiliyor musun? Malzemeyi kullanıp yaratıcı faaliyetlerde bulunabiliyor musun? Ya elimde bir şey var bilmem ne var. Hayvanlar da şöyle kaçıyor. Ona çözüm üretmek. Yani aslında bizim üniversitelerde soyut olarak anlatmaya çalıştığımız sorunu tespit etmek, çözüm üretmek gibi meseleleri orada canlı olarak icra etmen gerekiyor. Çok başka. Artı sonra dönüyor ve derste son derece üst düzey dersler yapıyorlar. Yani hani derslerden deferagat etmek zorunda değil. Nietzsche okuyorlar, Hegel okuyorlar, işte Frankfurt Okulu'nu okuyorlar. Tartışıyorlar. Küçük sınıflar Yaygın bizim bildiğimiz anlamda bir kitle dersleri yok. 100 kişi, 150 kişi. Atölye. atölye tarzında bol tartışmalı usul. Hem bedene yönelik bir yöntem hem akla yönelik bir yöntem. İkisini illaki birbirinden ayıracaksak. Bu bir model. Olumsuz tarafları var mı? Sanıyorum var. En yani üstüne konuşmak, düşünmek gereken. İşte bu sadece erkekleri açık bir üniversite mesela. Kadınlar kabul edilmiyor. Bu bir mesele mesela. Hani ne olabilirdi? Başka alternatifler ne olabilir? Yani bütün bunları bir ilham veren ama illaki aynen uygulanmak zorunda olmayan modeller olarak anlatıyorum. Ya da hani bizim bildiğimiz vakıf sistemi var. Vakıf bizde üniversitelerde artık bambaşka bir anlama geliyor. Yani özel üniversitenin e, kılıf geçirilmiş hali aslında şu anki ne yazık ki var olan durum. İşte para aktarılmaları. Çağıt üstünde olarak. vakıf. Evet evet. İdarecilerin böyle yüksek meblalarla oralarda buralarda gezebilmesi, birinci sınıf oteller başka bir şey. mevzuat uygun olmadığı için ancak öyle yapılabiliyor. Evet. Ama gerçek anlamda bir vakıf üniversitesi yani gene Amerika'dan bir örnek Cooper e, Koleji bu bir vakıf gerçekten vakıf şu anlama geliyor yani hani var olan bir mal varlığının bütün e, akar parası burayı e, idare etmek için burayı e, finanse etmek için kullanıyor. Bütün öğrenciler ücretsiz alınıyor zaten birinci prensipi öğrencilerin ücretsiz okuyabilmesi bunun da arkasında sadece işte öğrenciler parasız okusun değil. Özellikle bu parayı zaten veremeyecek eğitim hakkına ulaşamayan alt sınıf öğrencileri dahil edebilmek. Merak etme, biz seni okutacağız demek. Yani ama bu bir hayırseverlik hikayesi değil. Dolayısıyla o zaman değil. bizdeki gibi merkezi bir sınav sisteminden gelen bir durum söz konusu değil. Giriş sistemi nasıl bilmiyorum ama... Öyle durumlarda da işte... Çünkü parası daha iyi olan, daha iyi ders gidiyor, alıyor. özel eğitim alıyor bilmem ne falan. Dolayısıyla daha yüksek puan alıyor falan gibi durumlar oluyor ya. Üniversiteye, lazım. Neyse, üniversiteye evet. giden öğrenciler ama hani sadece nasıl diyeyim... E, en fakirleri almak süreci nasıl olacaktır onu bilmiyorum. Yani hı hı. onlar da bir ama Frans belgesi yani istiyorlar. Amerika'da mi? merkezi sınav sistemi yok o yüzden bir yolu vardır onun evi. Ama burada hayal kurulacak unsur aslında... Hiç de zor değil bu. Yani tek başına çok bir de. ada olarak kaldığı zaman pek çok sorun orada duruyor. Fakat her halükarda e, para vermeden üniversiteye girmek aslında bir hak olmalı. Yani üniversite sadece bir imtiyaz olmamalı, bir hak olmalı meselesinin somuk bir çözümle karşımıza çıkıyor. Bakın burası açık dedirtiyor. Bunun benzeri gene İngiltere'de, The Open University, benim de mezun olduğum yer, benzer bir kafayla yapılıyor. Daha önceden hiçbir üniversitede şu referansın, bu mezuniyet, diplomam bu olmadan... Herhangi bir insan istediği dersleri takip edebilmeli, öğrenebilmeli isterse hapishanede olsun diyerek bir üniversite tasarlanıyor. Eğer e, sınavlar olacaksa mesela oraya hoca yollanıyor hapishaneye. Her yerde ofisleri var, gidip bilgi alabiliyorsun vesaire ve çok dalga geçilen bir sistem olmasına rağmen bir yanında da çok hoş bir tarafı var. Çünkü evinden çıkamayan, çocuğunu bırakamayan, işinden ayrılamayan pek çok insana ulaşma imkanı veriyor. Ve ulaşmanın yeni yollarını arıyor. 1970'ler olduğu için işte televizyon, radyo kullanılıyor. Laboratuvar setleri evlere gönderiliyor. Beraber orada laboratuvarda işte kimya dersleri, fizik dersleri vesaire bir sürü iş Şimdilerde yapılıyor. Şimdilerde zaten online. Şimdilerde online devam ediyor. Open University'de de bir sürü mali sıkıntı çıkmaya başladı. Yani oralarda da sıkıntı var. Bütün bu finansal dönüşmeyle beraber. Ama model var aslında. Yani hani insanların Başka türlü bir, mesela Amerikan Edebiyatı'nı merak ediyor. 54 yaşında olmasın mı? Ama çok yaşlanıyor. Yani bizim üniversitesinin aynı zamanda çok yaşa dayalı ya. Evet, evet. Yani bu yaştan sonra ÖSS'ye hazırlanacaksın da bilmem ne yapacaksın da falan gibi. Sınıf ortamına girmek istemiyor, vakti yok, çocuğu var. Yani bir sürü sebep olabilir. Bunlara imkan yaratmak ve bunu üniversite çatısı altında yapmak. Bir üniversite olarak yapmak. Yani hani uyduruk bir STK'ları şeyde. Uyduruk bir eğitim değil, paralı bir sertifika değil. Bu gerçek bir ders. Gerçekten üstüne kafa yorulmuş ve çok iyi hocaların uzun uzun bir ders nasıl anlatılır? Yani sınıf ortamında olmayan soru sordurmaya yönelik, araştırmaya ittirmeye yönelik bir kitap nasıl hazırlanır diye uzun kafa yorduğu bir sistem. Olamaz mı? Oluyor yani bir yanıyla. Aslında burada tam da hikayenin samimiyetsiz olan yüzü ortaya çıkıyor. Ee, insanlar eğitimsiz ya da bilmiyorlar ya da bir şey öğrenmek istemiyorlar diyoruz. E peki o zaman eğitim alsınlar. Olmaz. Sınava girecek. Olmaz. Şu kadar para verecek. Olmaz. Şu yaş aralığında olacak. Olmaz. Şu olacak diyorsun. E buna bir artık e, bu, bu kadar olmazdan sonra tabii ki bu insanlar gerçekten bir e, istekleri, merakları varsa geri çekilirler. Korkarlar ya da neyse. Olmaması için elinden, e, elinden geleni yapan yapan yaptın. Elinden ya. <gülüyor> Finansal açıdan, şey maddi açıdan da yaptın. Manevi açıdan da. Evet. Bu modelleri duymak en azından ferahlatıcı oldu. Ama adacıklar tabii bunlar. Evet. Ama biz de bu modellerle Programın sonuna gelmek üzereyiz. Geldik hatta bakayım. Tamam, Geldi geçiyoruz. Evet. Ama en azından şöyle bir e, yani problemlerin, yaşananların ve olası ufukların bir şöyle bir üzerinden geçmiş geçtik. olduk. Ağzına sağlık, ayağına sağ sağlık Siz sağ katıldığın için. Bir sonraki hafta başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizi akademiya radyoda Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler.